Hoş geldiniz. Bugüne kadar dinlerle alakalı birçok video çektik. Örneğin Sırat Köprüsü ile alakalı, Nuh Tufanı ile alakalı, ölümle alakalı. Şimdi biz yaşıyorken din adına yaptığımız en önemli ritüellerden birinden bahsedeceğiz. Kurban vermekten. Kurban konusuna girmeden önce din nedir? Bunu anlamak gerekiyor. Din derken din adına yaptığımız her şeyden, dine niye ihtiyaç duyduğumuzdan bahsediyorum. Tabii ki bununla alakalı teoriler var ve muhtemelen hepiniz zaten birçok şeyi düşünmüşsünüzdür bu konuyla alakalı. Niye inanıyorum? Neye inanıyorum? Çoğunuzun bildiği üzere antik zamanlarda insanlar doğa olaylarıyla alakalı çok bir bilgiye sahip olmadıkları için her şeyi görünmez kuvvetlere bağlıyorlardı. Örneğin şimşek çaktıysa birisi bana kızmıştır. Ya da iyi hasat aldıysam veya erkek bir çocuğum olduysa demek ki birileri beni seviyor. E dolayısıyla siz sizinle ilgilenen, sizinle alakalı planları olan bazı varlıklar düşündüğünüzde onlarla aranızda bir iletişim kurmanız gerekiyor. Bazen uyurken onlara dua ediyorsunuz, bazen yeterince mutlu bir hayatınız olmadığında, bazen bazı şeyler ters gittiğinde onları memnun etmeye ve onlardan yardım istemeye başlıyorsunuz. Sizin burada var olmanız, hatta öldükten sonra da bazı şeylerle karşılaşacak olmanız bir varlığın elinde. Dolayısıyla o varlıkla aranızın iyi olması lazım. E biriyle aranızın iyi olması için onu mutlu etmeniz lazım. Ona hediyeler vermeniz lazım. Hatta bazen rüşvet vermeniz lazım. İşte bu mantıkla dünyanın her yerinde bütün kavimler, bütün dinler kurban verdiler. Farklı çeşitlerde de olsa günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak kurbanlarını takdim ettiler. Tabii ki bu kurbanların çeşitlerini ve hangi mantaliteyle verildiğini bu videoda ayrıntılarıyla değineceğiz. Şimdi ben burada bazı varlıklara hatta ruhlara kurban vermekten bahsettim kısaca ve eminim bu bazılarınızın canını sıktı. Hemen diyeceksiniz ki hayır Hazreti İbrahim yüzünden biz kurban veriyoruz. Öyle bir işte inancımız var. Sakin olun. Neticede kurban ritüeli insanlık tarihi kadar eski. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'den önce de kurban vermek diye bir şey vardı zaten. Bunun sebeplerinden biri de dediğim üzere Eski dönemlerdeki insanların doğayla alakalı çok bir fikre sahip olmayışları. Daha doğrusu bir fikirleri vardı ama bunu test edemiyorlardı. Siz şu anda bir fikre sahipsinizdir. Gezegenlerle alakalı bazı teorileriniz vardır. Bunları test edersiniz ve veriler alırsınız. Buna da bilimsel bilgi dersiniz. Fakat eskiden bunu bu kadar kolay yapma şansınız yoktu. Evrenle alakalı bazı teorileriniz vardı. Ve bu bazen tutuyordu, bazen tutmuyordu. Dolayısıyla sunduğunuz teorilerin, fikirlerin insanları memnun edebilmesi gerekiyordu. E insanlık ilerledikçe, daha fazla şey bilindikçe bu teoriler daha da çeşitlendirildi ve ayrıntılandırıldılar. Bir bakıma eskinin dinleri ve astroloji bilim halini almıştı. Zaten bilimin çıkış noktası da astroloji ve dini bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan bazı hipotezlerin tutarlı olmasıydı. Bizim bugün bilimsel bilgi dediğimiz ve kanıtlayabildiğimiz şeylere 10 bin yıl önce ilahi bilgi deniliyordu ve bunun kanıtı olarak da doğadaki bazı olaylar gösteriliyordu. Örneğin eski Mısır'da ruhban sınıfı güneşin ne zaman tutulacağını ya da ne zaman dünyanın karanlığa gideceğini biliyordu. Ve halka da eğer usta durmazsanız güneşi kapatırız ha diyerek onları kontrol ediyordu. Ve tabii ki onların verdiği tarihte güneş kapandığı için de bunun ilahi bir kanıt olduğu düşünülüyordu. Ve bunu birçok toplum yaptığı zaman dini bilgiler sizin için reddedilemez ve mutlaka kabul edilmesi gereken bilgiler olur. Çünkü neticede bunun sonunda hayatınız vardır. Hatta hayatınızdan sonrası da vardır. E hal böyle olunca sizin yaşadığınız şeylere ve yaşayabileceğiniz şeylere baktığınızda bu ipleri eğer bir varlık elinde tutuyorsa onu memnun edebilmek için en kıymetli eşyalarınızı verebilirsiniz. Hatta ilk doğan çocuğunuzu bile verebilirsiniz. Ki zaten ilk kurban ritüellerinde genellikle ilk hasat, ilk çocuk veya en güzel çocuk kurban edilirdi. Tarihe baktığımızda kurban verme eyleminin çok tanrılı dinlerden de öncesinden başlayarak günümüze kadar gelmiş olduğunu görüyoruz. Literatüre göre kurban vermek ilahi bir amaçla seçilmiş özel bir varlığın veya bir nesnenin verilmesi eylemidir. Yani kurban deyince aklınıza sadece bir hayvanı öldürmek gelmesin. Bitki de kurban edebilirsiniz ya da özel mallarınızı da kurban edebilirsiniz. Buradaki mantık bağış yapmak ama tanrı adına bağış yapmak. Bazen bu bağış o kadar ilerileri götürülmüştür ki siz kendi evladınızı bile kurban edebiliyordunuz. Özellikle savaşlara girmeden önce veya savaştan sonra eğer kazandıysanız ayrı kurban, kaybettiyseniz ayrı kurban veriyordunuz. Özellikle tarım toplumlarında krallar bile kurban edilebiliyordu çünkü tarım toplumlarına göre krallar aslında doğanın bedenleşmiş halini temsil ediyorlardı. E Dolayısıyla bir kral çok yaşlandığında ya da güçten düştüğünde Toprağın bereketini kaçırmaması için öldürülmesi gerekiyordu. Tabii ki her kral da öyle kuzu kuzu ölüme gidecek değildi. Genellikle kendileri yerine başkalarını geçici olarak kutsuyorlardı ve onları idam ettiriyorlardı. Gerçi idam demek doğru olmaz. Kurban ediyorlardı. Örneğin Batı Afrika'da Togo ve Nijerya arasındaki fonlar Ben'in güneyinde krallarının kurban edilmesine özel öyle bir kurban ritüeli yapmışlardı ki yüzlerce insan orada bunun yanında Gana'nın güneyinde yaşayan Togo ve Fildişi kıyısına yakın bölgelerde yaşayan halka Asantiler denilirdi ve Asantiler her baharda taze yam şenliğinde köleleri veya suçluları düzenli olarak kurban ederlerdi. Fakat muhtemelen vahşi yamyam kabilelerinin yaptığı bu kurban ritüelleri çoğunuzun ilgisini çekmiyor. Şimdi biz dinler tarihindeki en meşhur kurban olayına bakalım. Bilindiği üzere ilk kurban Habil ile Kabil'in, Tanrı Yahve'ye verdikleri bazı sunulardır. Bu iki kardeş arasında bir anlaşmazlık çıkmıştır ve Tevrat'ın anlattığına göre Tanrı ikisinden de kurban istemiştir. Habil ile Kabil'in verdiği kurbanlar arasındaki en güzel kurban Habil'in verdiğiydi ve Tanrı onun kurbanını kabul ederek diğerinkini geri çevirmişti. Ve böyle olunca Kabil çok sinirlenmişti ve kardeşini öldürmüştü. Gerçi bazı Yahudi hikayelerinde bunun böyle olmadığı, aslında Kabil'in kardeşini her şeyden çok sevdiği, ve kurban olarak en sevdiği şeyi vermek amacıyla kardeşini öldürdüğü yazıyor. Gerçi semavi dinlerin anlattığı hikayelere baktığımızda zaten kutsal kitaplarla rivayetler arasında büyük farklar var. Dolayısıyla ben çoğunuzun hassas olabileceği İslam dininin anlattığı kurban ritüelini en sona saklıyorum. Şimdilik Hristiyanlığa, Yahudiliğe ve milattan önceki bazı antik dinlere bakacağız. İlk olarak da Türklerden başlayacağız. Bildiğiniz üzere Türkler İslam'dan önce genellikle şamanlardı. Ve şamanlıkta animizm ilkesi vardır. Yani doğa ruhlarına tapınmak, ruhçuluk. Bu mantıkla bu ruhlar içinde Türkler tabii ki kurban verdiler fakat bu kurbanları boğazını keserek, kanını akıtarak yapmadılar. Genellikle bu kurbanları serbest bırakıyorlardı ve bir okla vuruyorlardı. Bunun haricinde bir de şöyle bir kurban mantığı vardı. Örneğin siz artık 80-90 yaşına falan geldiniz ve kabileye çok bir faydanız yok. Yanınıza bir hafta hayatta kalabilecek kadar malzeme ve silah veriliyor ve bir dağın başına bırakılıyorsunuz. Artık kaç gün yaşayacaksınız bir hayvan sizi parçalayacak mı ya da elinizdeki okla yeterince yaşamayı başarabilecek misiniz artık bu tanrıların takdirine kalıyor. Genellikle Türklerde kurban kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kansız olanlar tıpkı bu yaşlı insanların bırakılması gibi hayvanların da doğaya serbest bırakılmasıyla alakalıydı. Kanlı kurbanlarsa serbest bırakılan bir hayvanın okla vurulmasıyla meydana geliyordu. Fuat Köprülü Edebiyat Araştırmaları kitabının birinci cildinde Ayinlerde şiir bölümünde Türklerin başlıca üç kutsal geleneğinden bahsediyordu ki bu üç gelenekte kurban vermeye dayanıyordu. Bu üç ayinsel gelenek şeylan, sığır ve yuğudur. Şeylan aslında şölen demektir ve Oğuz boylarının kurban ziyafetlerinden ibarettir. Ayrıca boy liderlerine kesilen kurbanın belirli bir uvuzu verilir ki buna da söyük denir. Ziya Gökalp'e göre de Oğuzların altı boyunun her birine bir söyük verilir yani hayvanın bir parçası, Boylara göre ayrılmıştır ve o boylar bu şölenlerde yalnızca o parçalardan yiyebilirler. Size hayvanın bacağı verildiyse sadece bacaktan yiyebilirsiniz. Abdülkadir İnan, Beltir Türklerinde Gök Tanrı'ya Kurban Töreni adlı makalesinde Türklerin kurban ritüelleriyle alakalı ayrıntıları oldukça güzel bir şekilde aktardı. Zaten bunların da kaynaklarını açıklama kısmında bulabileceksiniz. Eski Türk toplumlarında ister animistik, ister totemistik, isterse şamanistik esaslı olsun, Kurban toplumsal yönüyle toplum birliğine süreklilik kazandıran, dayanışmayı arttıran, kuşaklar arasında bağ kuran bir ritüeldir. Aslında kurban tanrılardan ziyade birlik ve kardeşlik amaçlı verilir. Kurban verme ritüeli Türklerin sosyal yaşamında oldukça önemli bir yer kaplamıştır. Öyle ki tanrıya yakarış için, ölüleri anmak için, bereket dilekleri için, doğumlarda, düğünlerde, şölenlerde, bayramlar, antlaşmalar ve mezar ziyaretleri gibi çeşitli olaylarda Türkler hiç aksatmadan kurbanlarını vermişler. Bahiettin Öğele göre de söylediğim üzere Türklerdeki kurban daha çok sosyal yaşamın devam edebilmesi için yapılan bir verme eylemi. Ve bunun yanında sembolik olarak verilen kurbanlar da var. Örneğin M.Ö. 53 yılında Hun Hakanı Huhanye Han, Kutlu Dağlar üzerinde beyaz bir kısrak kurban etmiş. Bu şekilde sembolik amaçla verilen birçok kurban var. Fakat şüphesiz dünyadaki en ünlü kurban eylemi Hazreti İbrahiminki. Ünlü dinler tarihçisi Mircea el bununla alakalı şöyle bir anlatımda bulunuyor. Morfolojik açıdan bakıldığında İbrahim'in oğlunu kurban edişi eski doğu dünyasında sıkça uygulanan ve İbranilerin peygamberler dönemine kadar sürdürdükleri ilk çocuğun kurban edilişi pratiğinden başka bir şey değildir. İlk çocuk çoğunlukla bir tanrının çocuğu olarak görülürdü. Bu ilk çocuğun kurban edilmesi tanrıya olanın geri verilmesi demekti. Bir anlamda İshak tanrının oğluydu. Zira Sara doğurganlık çağını geçtikten çok sonra İbrahim ve Sara'ya verilmişti ama İshak inançları yoluyla verilmişti onlara, vaat ve inancın çocuğuydu. İbrahim tarafından kurban edilişi biçim olarak eski Sami dünyasında yeni doğmuş bebeklerin kurban edilişine benzese de içerik bakımından bunlardan farklıdır. Eski Sami dünyasının tümünde böyle bir kurban dinsel işlevine rağmen sadece bir gelenek ve dinsel açıdan kavranabilir bir ayinken İbrahim'in durumunda bir inanç eylemidir. Bu kurbanın neden istendiğini anlamaz yine de bunu yerine getirir çünkü Tanrı böyle istemiştir. Görünürde saçma olan bu eylemle İbrahim yeni bir dinsel deneyimi yani imanı başlatmıştır. Tabii ki kutsal kitaplar arasında farklılıklar olduğunu söylemiştim. Örneğin Tevrat'a göre Sara'nın oğlu İshak kurban edilecekken Kur'an'a göre Hacer'in oğlu İsmail kurban edilecekti. Fakat buradaki önemli ayrıntı Burada bir insan kurban edilecekken bundan vazgeçilmiş olmasıdır. Yani bir bağlamda o dönemki geleneklere göre insanların kurban edilmesine karşı çıkmış olarak anlaşılabilir. Hristiyanlık inancına ise herhangi bir kurban verme ritüelinin olmadığını görüyoruz. Çünkü İsa ölmeden önceki akşam öğrencilerine birer ekmek parçası vererek bu benim etimdir dedi. Ayrıca onlara şarap veya üzüm suyu dağıtarak bu da benim kanımdır dedi ve beni böyle anın telkininde bulundu. Bu yüzden Hristiyanlar genellikle pazar günleri komünyon ayininde ekmek ve şarap yiyerek bir nevi İsa'yı anmış ve kurbanlarını vermiş oluyorlar. Hristiyanlığa göre kurban vermek tabi ki sadece komünyon ayinini yerine getirmekten ibaret değil. Çünkü kurban kendinizi affettirmek ve Tanrıların rızasını kazanmak için yapılan bir eylem. Fakat burada da şöyle bir ayrıntı var. İsa Hristiyanlığa göre Tanrı'nın oğlu olduğu için ve insanların bütün günahını sırtlandığı için Çarmıhta idam edilirken aslında insanların bütün günahlarını da idam etmiş oldu. Yani aslında İsa, ben sizin yerinize kendimi kurban ediyorum, bundan sonra başka bir kurbana gerek yok demiş oldu. Tek tanrılı dinlerde her ne kadar insan kurban etme olayı kalkmış olsa da, aslında baktığınızda Engizisyon mahkemeleri tarafından cadı ya da şeytan denilerek öldürülen insanlar kurban verme mantığıyla öldürülüyordu. 13. yüzyılda Papa Gregorius tarafından kurulan Engizisyon Kurumu, 15. yüzyılda Yüksek Soruşturma İdaresi adıyla 50.000'den fazla insanı cadı, kafir diye ilan ederek idam etti. 16. yüzyılda cadı avı artık kitlesel bir çılgınlık haline gelmişti. Öyle ki artık sadece cadı olduğu düşünülen insanlar değil, evlenmeden çocuk yapan insanlar ya da toprağını devlete vermeyen insanlar, kısacası... O dönemki papalığın hoşuna gitmeyen herkes idam edilmek için bir bahaneyle Engizisyon Mahkemesi'ne getiriliyordu. Tabii ki bu mahkemelerde öyle pat diye idam edilmiyorlardı. Önce bunların cadı olup olmadığının test edilmesi gerekiyordu ki bu bağlamda gerçekten çok saçma testler vardı. Örneğin bir tanesini aktarayım size. Cadı olduğu düşünülen kişi mahkemeye getiriliyor, elleri ve ayakları bağlanıyor ve bir çuvalın içine koyuluyor. O çuvalın da ağzı bağlanıyor ve ucuna taş bağlanarak denize atılıyor. Eğer kişi oradan çıkmayı ve kurtulmayı başarabilirse bu ipleri nasıl çözecek? Demek ki bu cadıymış diyerek gene sudan çıktığında öldürülüyor. Eğer kişi o ipleri çözemezse boğulup ölecek. E boğulup öldükten sonra da hmm, kurtulamadıysa demek ki cadı değilmiş. Öyleyse boşuna öldürmüş olduk diyorlar. Yani gerçekten bu kadar saçma bir mahkeme mantığı olamaz. Fakat bunlar Tanrı adına yapıldığı için yine kurban sayılıyorlardı. Yahudilikte ise kurban, ikinci mabet yıkılana kadar gerçekten çok önemli bir ritüeldi, ki Tanrı Yahve'nin belki de en önemli emriydi. Her insanın mutlaka kurban vermesi gerekiyordu, öyle ki birincisine kurban, ikincisine takdim denilen iki ayrı kurban çeşidi vardı. Eski ahitte kurban karşılığında kullanılan en kapsamlı terim, bağış veya vergi anlamına gelen minhadır. Bunun haricinde, garebe kökünden türeyen ve yaklaştıran şey anlamına gelen, Gorban sözcüğü de kullanılıyordu ki zaten biz de şu anda bu Gorban sözcüğünün kurban halini kullanıyoruz. Tıpkı şalom alekemin selamın aleyküm olması gibi. Hazreti İbrahim'le başlayan kurban geleneği Yakup ve İshak tarafından da devam ettirildi ve özellikle Nuh'un da tufandan sonra kurban kestiği Tanrı'ya şükürler için bazı hayvanları adadığı yazar. Fakat bu kadar önemli olmasına rağmen dediğim üzere Kudüs Tapınağı yıkıldıktan sonra kurban ritüeli komple kalktı ve artık insanlar sadece ibadet etmek ve kutsal kitabı okumakla yetinmeye başladı ki zaten Yahudilikte ilk başlarda dua etmek diye bir kavram yoktu. Siz Tanrı'dan bir şeyler istiyordunuz ve bunu almak için de ona bazı şeyler veriyordunuz ki bunun yeri de sinagoglardı. Her ne kadar Yahudilikte kurban verme ritüeli kalktıysa da büyük baş hayvan kesmek yerine bazı horoz ve tavukları duvarlara vurarak o şekilde öldürerek kurban eden bazı cemaatler var. Şimdi Hristiyanlıktan bahsettik, Yahudilikten bahsettik dolayısıyla İslam'ı bekliyorsunuz fakat dediğim üzere İslam'ı videonun sonlarına doğru işleyeceğim. Şimdilik daha az bilinen topluluklara bakalım. Örneğin eski Mesopotamya'da kurban haftanın 7. günü sayılan cumartesi günü verilir. Çünkü bugünün uğursuz olduğu düşünülür ve bu uğursuzluktan kurtulmak için her cumartesi günü bazı kurbanlar verilir. Hasurdular'da ise kurban daha çok Tanrı için verilir. Çünkü eğer siz Tanrı'ya kurban vererek onu doyuramazsanız Tanrı'nın sizi yiyeceği düşünülüyordu. Sümerler'de ise kurban tamamen rastgele veriliyordu. Aslında hayvanın cinsine, türüne, rengine veya ne kadar sağlıklı olduğuna bakılmıyordu ki bildiğiniz üzere genellikle vereceğiniz kurbanların sağlıklı olması beklenir. Hatta bu yüzden kurban bayramı için bir hayvan alacağınızda dişlerine bakarsınız. Ayrıca genellikle şu anki kurban vermenin mantığı fakirleri doyurmaktır fakat eski Sümer'e baktığınızda kurban herkese paylaştırılır ve haftalık, günlük, aylık, yıllık olmak üzere çeşitli kurbanlar verilir. Aslında bu bağlamda kiliseye verdiğiniz her bağış kurban sayılır çünkü sebze, meyve ya da değerli eşyalar da kurban olarak adlandırılıyordu. Ama yıllık kurbanlarda özellikle koyun kurban ediliyordu çünkü koyunların insanı temsil ettiğine inanıyorlardı. Hatta bir keresinde yıllık kurbanlar için 350 bin kadar koyunu kurban ettikleri bile olmuştu. Bunun haricinde hastalıklardan korunabilmek için de kurban verebiliyordunuz. Örneğin kendi başınıza karşılık olarak bir domuzun başını, kendi kalbinize karşılık olarak bir domuzun kalbini, bu şekilde her organ için domuzların bazı organlarını feda edebiliyordunuz. Bu verilen uzuvların ruhlar tarafından kabul edileceğine ve ruhların bu uzuvlar karşılığında sizi iyileştireceğine inanıyorlardı. Hatta eğer siz çok önemli biriyseniz sizin karşılığınızda insan bile kurban edilebiliyordu. Fakat insan kurbanına daha sık rastladığımız bir dönem olarak Eski Mısır'a bakabiliriz. Eski Mısır'da özellikle Nil Nehri'nin kıyısında insan kurban etme ritüelleri çok yaygındır. Tabii ki hayvanların da kurban edildiği olmuştur fakat bu kurbanlar genellikle Osiris için bir boğa kurban edilmesinden ibarettir. Ki boğa da 14 parçaya bölünür ve her parçasının sembolik bir anlamı vardır. Bu parçalar halka dağıtılır ve Osiris için dualar edilmeye başlanır. Eski Mısır'da hayvan kurbanlarına çok önem gösterilmiştir. Öyle ki bunlar Tanrı adına ve Tanrı'yı doyuracağı için kurban edildiğinden en güzel, en sağlıklı hayvanlar seçiliyordu ve bunların başına şarap dökülerek yakılıyorlardı. Bir süre sonra bu hayvanın eti çevredeki insanlara dağıtılıyordu ve kanı da etrafa sürülüyordu. Bunun yanında bir de şöyle bir olay vardı. Yılda iki kere domuz kurbanı yapılıyordu ve bu günler haricinde domuz yemek yasaktı. Şimdiye kadar fark ettiyseniz ya tanrıları doyurmak ya da tanrılardan korunmak amacıyla kurban veriliyordu. Fakat eski Hindistan'a baktığımızda kurban vermenin mantığı daha farklı. Eski Hindistan'da ölmüş olan akrabalarınız için, atalarınız için kurban veriyorsunuz. Hatta eski Hindistan'da evreni ve tanrıları kurbanların yarattığı düşünülüyordu. Tabi biraz çelişkili gelecek nasıl kurbanlar Tanrı'yı yaratabilir? Yani kurbanın bir şey yaratabilmesi için o kurbanın da yaratılması lazım. Fakat bunun felsefesini başka videolarda işleyebiliriz. Şimdilik söyleyebileceğim eski Hindistan inancına göre insanlar kurtuluşa ancak üç yoldan erişebilirlerdi ve bunlardan en önemlisi de kurban vermekti. Fakat her verilen kurban kendisine özel bir hazırlık gerektiriyordu ve her kurbanda bu hazırlık biraz daha büyüyordu. Dolayısıyla bir süre sonra artık kurban verme hakkı sadece eski vedaları okuyabilen Brahmanlara verildi ve Brahmanlar haricinde kimsenin kurban vermesine izin verilmedi. Bir süre sonra da daha çok reenkarnasyon ve karma felsefesine dayalı bir inançları olduğu için hayvan öldürmek komple yasaklandı. Hatta kurban verme haricinde hiçbir hayvanı öldüremiyordunuz. Özellikle sığıra dokunamıyordunuz çünkü sığır kutsal sayılıyordu. Tabii ki şimdiye kadar koyun kurban etmek, sığır kurban etmek veya bunlardan bazılarının kutsal sayılması gibi birçok bilgi aldınız. Ek bir ayrıntı olarak fiber yani su aygırının kurban edildiği dinler de var. Örneğin Zerdüştilik. Zerdüştiyin Kutsal Kitabı Zendavesta'da bazı durumlarda su aygırlarının kurban edilebileceği söyleniyor. Bunun haricinde geleneksel olarak her yıl 100 at, 1000 sığır ve 10.000 koyun kurban ediliyor. Zerdüştten önce de eski İran'da Deva denilen de kötülükler tanrısı Ehrimenin baş yardımcıları olan bazı varlıklara kurban verildiği biliniyor ki muhtemelen bu da satanizmin çıkış dönemlerine denk geliyor. Hem eski İran'da hem Hititler'de, hem de daha birçok medeniyette hem hayvan hem de insan kurbanına rastlıyoruz fakat insan kurbanı vermeyen tek medeniyet Çin. Çinlilere baktığınızda hiçbir kaynakta onların insan kurban ettiğine dair bilgilere rastlamıyoruz. Gerçi insan hariç her şeyi yiyorlar zaten ama en azından şu anda insan kurban etme bakımından temiz olan tek medeniyetin Çin olduğunu söyleyebiliriz. Çinliler daha çok tıpkı eski İran'daki gibi lekesiz, özenle seçilmiş güzel boğaları kurban etmeye çalışıyorlardı. Tabii ki Çinlilerin özellikle insan kurban etme işi gibi, özellikle insan kurban eden topluluklar da var. Örneğin Fenikeliler, Vikingler. Ki Vikinglere baktığınızda hemen her işten önce insan kurban ettiklerini görüyoruz. Genelde bu kurbanlar ya savaşlardan önce kazanabilmek için, ya da savaştan sonra kazandıkları için ya da kaybettikleri için veriliyordu. Yani savaşı kazansanız şükür için kurban veriyorsunuz, kaybederseniz demek ki tanrıları kızdırdık bir daha kini kazanalım bari diye bir daha kurban veriyordunuz. Antik Yunan'da ise genellikle ağıt ve şükür kurbanları veriliyordu ve zaten bu kurbanların nasıl ve hangi tanrıya verileceği ile alakalı ayrıntılar genellikle tapınak duvarlarına yazılıyordu. Örneğin tanrılara erkek hayvan, tanrıçalara ise dişi hayvan kurban ediliyordu. Gök tanrılarına az tüylenmiş ve beyaz, ateş tanrılarına ise kırmızı renkli hayvanlar kurban veriliyordu. Ayrıca Yunanlılarda üçlü kurban yani ve taurilya ve yüzlük kurban yani hekatombe şeklinde de hayvanların kurban edildikleri görülüyor. Hayvanları kesecek olan kişinin başına bir çelenk takılıyor ve bu hayvanların alın kılları tıraş edilerek başlarına şarap dökülerek dans ve müzik eşliğinde bu kurbanlar veriliyordu. Genellikle eski Yunan'da ilahi bir güce sahip olan boğanın kurban edilmesi çok yaygındı. Böylece boğadaki gücün insana geçeceğine inanıyorlardı. Eski Yunan'da kurban iki şekilde veriliyordu. Bunlardan ilki spagya denilen ve gece vakti bir taşın üstünde tamamen yakılan ve eti kimseye verilmeyen, kesinlikle yenilmeyen kurbanlardı. Diğeri ise gündüz vakti taş yığınlarının üstüne yatırılan ve eti herkese dağıtılan kurbanlardı. Ayrıca yıllık olarak tapınaklarda insan ve atların da kurban edildiğine rastlıyoruz fakat, Eski Yunan'ın son zamanlarına doğru insan kurban edilmesi ahlaksızlık olarak değerlendirildi ve komple kaldırıldı. Roma'da ise biraz Türklerinkine benzer olarak kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılan kurbanlar vardı ve kurban vermek en önemli ritüeldi. Eğer siz kendiniz için veya aileniz için kurban veriyorsanız kansız kurban veriyordunuz. Fakat devlet adına büyük bir kurban verilecekse bunlar genellikle kanlı kurbanlar oluyordu. Kurban edilecek hayvanın tüm özellikleri ayrıntılarıyla biliniyordu. Ve kurban kesilmeden önce de Favete Linguist diye bağırılarak hayvanın kötü etkilerden korunması temenni ediliyordu. Antik Roma'da M.Ö. 97 yılında senato yasaklayana kadar insan da kurban ediliyordu ama son dönemlerde artık bunu sadece hayvan kurbanına indirgediler. Ve bu kurbanları veriyorken de Jüpiter'e karşı durarak, ellerini açarak, Jüpiter'e dua ederek kurbanlarını veriyorlardı. Bunun yanında Venüs'e de beyaz bir güvercin kurban ediliyordu. Sanırım birçok dine ve medeniyete değindik. Şimdi hepinizin merak ettiği İslam'a geleceğiz. Fakat İslam'a girmeden önce de eski Arapların nasıl tapındığını ve nasıl kurban verdiğini de bilmek gerekiyor. İslam öncesi Araplarda Seher Yıldızı'na ve büyük putlardan olan Uzza'ya beyaz develer kurban edildiği biliniyor. Fakat bunun yanında köle ve esirlerden de kurban edildiği oluyordu. Fakat İslam'a yakın dönemlerde insan kurbanından vazgeçtiler ve özellikle Safa ve Merve Tepesi'nde olan iki puta ayrı kurbanlar vermeye başladılar. İnanca göre bu iki tepe üzerinde bulunan büyük kayalar eskiden İsaf ve Naile adında iki insandı. Fakat Kabe'yi kirlettikleri için öldürüldüler ve zamanla kutsallaştırılarak kurbanlar verilen putlar haline geldiler. Zamanla bu iki tepe daha da kutsallaştırıldı ve eski Araplar bu iki tepenin etrafında yedi kere dönerek bir kefaret yürüyüşü yapmaya yani hac yapmaya başladılar. Fakat burada eski Arap inancındaki gelenekleri inceleyerek videoyu uzatmanın bir mantığı yok. Şimdilik Leslie Hazleton'ın İlk Müslüman adlı kitabından bir alıntı yaparak artık İslam inancına girmeye başlayacağım. Haşimilerin başı olan Abdülmuttalip, kabile çekişmeleriyle problem yaşarken bir yemin etmişti. Eğer 10 oğlum olursa bunlardan birini şükür için kurban edeceğim. Yeter ki bana erkek evlatlar ver. Gerçekten de 10 tane erkek çocuğu oldu ve sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Kabilesi oldukça güçlendi. Fakat bunlardan birini kurban etmesi gerekiyordu ama hangisini edeceğini bilemiyordu. Kararı yine göklere bıraktı. Kabe'nin yakınında Hubal denilen bir totem taşı vardı. Bu taş önünde dilekler tutulur, yeminler edilirdi. Hubal'ın önüne 10 tane ok yerleştirdi. Her birinde bir oğlunun adı yazıyordu. Bu okları havaya fırlatarak dağıttı. Hangisinin ucu Hubal'a daha dik bakıyorsa, o okta yazan kişi kurban edilecekti. En dik gelen ok, Abdullah'ın yazılı olduğu oktu. Abdullah, Abdülmuttalib'in en gözde oğluydu. Onu kurban etmeye içi el vermedi. Başka bir şeyler düşündü. Mekke'de bir canın değeri, yani kan parası on devedir. Yazı misali, on deveyi ve oğlunun adı yazan oku tekrardan dağıttı. Yine Abdullah geldi. 10 deve daha ekledi, yine kurra çekti, yine oğlu çıktı. Oğlunu bu kurradan kurtarana kadar denemeye devam edecekti ve rivayete göre 100 deveye ulaşıldığında sonunda tanrılar, Abdullah'ın öldürülmesinden vazgeçmiş oldular ve develer kurban edildi. Bu aynı zamanda Abdullah'ın normal bir insana göre 10 kat daha değerli olduğunun mesajıydı. Çünkü develerin kurbanından hemen sonra Abdullah Emine ile evlendi. Ve onlardan Hazreti Muhammed doğdu. Ve sonunda geldik İslam'a. İslam'a göre kurban, Allah'ın rızasını kazanmak ve iyi bir kul olabilmek için yapılan bir ibadettir. Müslümanlar kurban vermeye hicretin ikinci yılından sonra başladılar ve zaten Kur'an'daki şu iki ayette kurban vermekle alakalı yeterli bilgiyi veriyor bizlere. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Her ümmet için... Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Çoğu hadise göre kesilen kurbanın kanıyla birlikte onu kestiren kişinin de günahlarının akacağı düşünülüyor ve hatta ahiret zamanında sırat köprüsü geçilirken bu kurbanların sizi sırtlarına alarak geçireceği söyleniyor. İslamiyet'te kurban vermek gerçekten o kadar önemli ki bazı hadislerde kurban kesmeyenler bizim dergahımıza yanaşmasın şeklinde ifadeler bile var. İslam'a göre kurban vermek için Müslüman olmanız, hür olmanız ve yolculukta olmamanız gerekiyor. Fakat belirli bir yaş sınırı yok yani bazı mezheplere göre çocuk yaşta bile olsanız eğer zenginseniz kurban verebiliyorsunuz. Bazı mezheplere göre ise akıllı ve bülüğe ermiş olmanız gerekiyor. Koyun ve keçiyi tek başınıza kurban edebiliyorsunuz fakat eğer manda veya deve kesmek istiyorsanız yedi kişiye kadar ortak olabiliyorsunuz. Fakat bazı mezheplere göre kestiğiniz kurbandan et yememe şartı var. Eğer bir kişi bile kestiği kurbandan pay alıyorsa ya da et yeme maksadıyla kurban veriyorsa bu kurban geçerli sayılmıyor. Genellikle İslamiyet'te kurban vermenin mantığı yemek yemeyen aç insanları doyurabilmek için imkanı olanların bunu insanlara bu şekilde paylaştırabilmesi. Yani dolayısıyla eğer maddi durumunuz iyi değilse kurban vermenize gerek yok. Fakat günümüzde hayvan kesmektense, bir kurban parasını fakirlere dağıtmanın da kurban vermekle aynı mantığa geleceğini düşünenler var. Biliyorum muhtemelen şunu da söyle, bunu da söyle, bunu atlamışsınız falan diyenler olacak fakat video sanırım yeterince uzun oldu ve verilebilecek bilgilerin de önemli bir kısmını verdiğimi düşünüyorum. Zaten eğer karanlıkta kalan bazı kısımlar varsa, Sorularınız varsa bunları sıradaki videolarda işleyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.